Türk İşi Kovboylar Türk Sineması ve Yeşilçam'da çamda End <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Türk İşi cowboylar programında benden Zutku Uyar ile birliktesiniz ve 15 gün önce de size anons ettiğim gibi biz e, Türk İşi cowboy filmlerinde ya da e, Türkiye'deki müzik sahnesindeki cowboylara Sabahattin Bilgiç ile birlikte e, değinmeye devam ediyoruz tekrardan hoş geldin programa. Hoş bulduk merhabalar Evet, artık bir konuktan da öte oldunuz Sabahattin Bey. <gülüyor> bir Cenk Erdem sofrasında <gülüyor> <hiç bir südü gülüyor> <Aynen>. işte bu ama <gülüyor> bir konuktan da öte konuk. Evet. Ee, biz tabii müzikleri bu hafta da e, Türküsü Cowboylar programında çalmaya devam edeceğiz. Ama sanırım bu programda birazcık daha fazla e, filmlerle alakası olan e, şarkılar başlıyor. Hı hı. Biz de 1968 yılında gelmiş olduk değil mi evet. listede? Çünkü geçen listemizde nerede kalmıştık? Ee, geçen programda Erkut Taşkın ve Arkadaşlarını çalmıştık en son. Ee, 68 yılında Johnny Gitar yorumunu dinlemiştik. Ee, yine devam edelim. Ee... Evet. Şimdi önemli bir nokta var sanırım burada. Çünkü e, senin de bu konuya geldiğimiz zaman gözlerin içinin parladığını görüyorum Hı. ben. E, çünkü... Sanırım sen de en sevdiğin gruplardan bir tanesine böyle bir e, isimle bu çalacağımız şarkı... ...yani biraz sonra çalacağımız evet. şarkıyla ve konuyla ilgili. Hı hı. İstersen sen orayı birazcık hani girip anons edersen sevinirim. Selçuk Oda çalmıştık ama öncesinde e, Baki... Ha evet, grup dedin tamam benim kafam karıştı. Baki Çallıoğlu, evet. kendisinin de bir gayet üzgün bir eseri var. 68 yılında sahibinin sesinden çıkmıştı 45'liği. Apaş Adam, ilginç bir şarkı çünkü... Orijinal bir örnek ve yani sinematografik bir şarkı. Dinlediğiniz zaman işte top sesleri, tüfek sesleri, çatışmalar, kovboylar, kızılderiler. Bence hani pop müzik tarihimizdeki özgün işlerden bir tanesi. Apaçlar noktasına ha, e, evet. orayla bağlamak istemiştim onun tamam. için. Tamam evet Apaçlar tabii 60'ların en önemli gruplarından bir tanesi Cem Karaca Apaçlar. Peki Apaçlar ne demek? Apaç e, serseri demek. Anladım. Ee, yani böyle üstü başı kötü pejmur e, başı boş, kopuk anlamlarına geliyor. Çok ilginç. Yani e, Apache evet. kelimesiyle bir alakası var mıdır yok mudur etimolojik Bizim dilimize mı? de yerleşmiş hani bir hakaret anlamında Hı -hı. kullanılan bir sözcük. Aa ha, öyle, ha hakaret evet, anlamında kullanılmış. Evet. Şimdi Apache bizde de birazcık Tabi yani bugün günümüzde kullanılan başka bir hani böyle bir İstanbul argosuna yerleşmiş evet. başka bir kelime yani anlamı daha var ama hı hı. Apache dendiği zaman da böyle hani özellikle işte o geçen haftaki işte John işte John Ford'un olsun John Wayne'in filmlerinde olsun Apache'ler hep böyle şeydir işte kötü ve beyaz adamın peşindeki evet. kızı derler başı boşlardır evet. e, Vahşiler. vahşilerdir evet. onu. Ancak ben Cernomon'un hayat hikayesiyle ilgili kitabı okuduğum zaman, beni dağlardan sonra kitabını okuduktan sonra benim Apaçlilere bakışım tamamen değişti. Hı hı. Yani orada gerçek bir özgürlük savaşçısı ruh ve hı hı. hani bizim işte Türkiye'deki kuvayı milli ruhuna da yakın bir e, Doğru. durum da var evet. ve Apaçliler gerçekten çok büyük haksızlıklara uğramış. Kesinlikle. Soykırım'a uğradılar. Ya, tabii çünkü yani, en direnenlerden bir isasını Apaçliler. E, baktığımız zaman Apaçlilerin Direnişi diğer e, kısı delilere göre birazcık daha farklı oluyor. Hı -hı. Ve bir şekilde kendi geliştirdikleri işte bu farklı bir savaşma tekniği sayesinde sanırım Hı -hı. apaçiler çok daha farklı bir yere de geçmiş. Ama Hı -hı. E, hani bu birazcık da sinemanın gücü diyelim. Doğru. Kim filmi yapıyorsa onu farklı kullanıyor. Hı -hı. Spagetti westernlerde birazcık daha farklı olmuş. Hı -hı. Bir de bu Bonelli çizgi romanlarında Hı -hı. E, sonuçta Amerikan menşeli, İtalyan menşeli orada Hı -hı. apaçiler birazcık daha farklıdır bazı şeylerde. Hı -hı. Yani birazcık daha e, apaçilerle ilgili daha böyle objektif olunduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Neyse bak apaçlardan geldik ama. Evet e, mesela hani 60'lı yıllardaki kullanımı e, dilimize yerleşmesinden bahşet, bahsetmiştik apaş şeklinde. Hı hı. Hani günümüzde de kullanılıyor apaçı. Yine hani benzer anlamlarda ha, evet. ma maalesef olumsuz bir anlamı var bence. Evet, yani evet. Şu anda da öyle. E, tabii. Apache hani saç şeklinden... Yani ya, işte gi giyim şeylere. kuşam evet. saç kesmesi kesmeyi hani daha böyle hani varoş e, kesime e, karşı kullanılan evet evet bir sözcük bu, ilginç bir şey aslında aynen. yani hiç, e, <gülüyor> nereden nereye gelebilir gelip O zaman programın açılı şarkısı olarak evet Baki hiç dinleyelim Apaş adamı benim favori e, şarkım bu seçkideki e, umarım sizin de hoşunuza gider e, sahibinin ses plaklarından. ...plaklarına doldurmuştu Bakiçallıoğlu... ...şimdi dinliyoruz... ...Apaş Adam... Papa! Gece yarısı yüreklerden gitmez acısı, Ben dedi tabancası, Ben dedi tabancası vurdular gece yarısı yüreklerden gitmez acısı, apaş apaş apaş adamın, apaş apaş apaş adamın. Apaş adam korkusuzdu. Apaş adam korkusuzdu. Onu güzel bir kadın vurdu. Macerası bitmiyordu. Apaş adam korkusuzdu. Apaş adam korkusuzdu. Onu güzel bir kadın vurdu. Macarra'sı bitmiyordu Apaş Apaş Apaş adamı Apaş Apaş Apaş adamı Apaş Apaş Apaş adamı Apaş, apaş, apaş 1968 yılından evet. şarkı. Evet. Ve e, 1968 yılı da elimdeki listeye baktığım zaman hı hı. E, işte Maskeli Beşler'in, e, zoroların ondan sonra bu tip filmlerin de ortaya çıkmaya başladığı. Aynen öyle. Kovboy modasının. Tabii Ringo Kit birazcık daha böyle önemli bir filmidir evet. ama. E, hani Ringo kitle 1967'de başlamış. 68 tam böyle civcivli hı hı. zamanları mı diyelim? Aynen öyle. Zaten 45'likler de var 68 yılında. Yine dediğin gibi... Popülerleşmeye başlıyor ve e, sahne imajlarına da yansımaya başlıyor. Mesela hani Baki Çağlıoğlu'ndan bahsediyoruz. E, önemli bir müzisyen, önemli bir besteci bence. Şimdi 45'lik kapağı var elimde. E, hasır bir kovboy şapkası takmış 45'lik kapağında. Yine o dönem mecmualarda verdiği pozlara baktığım zaman... ...işte kovboy yeleği, kovboy çizmesi... Hı -hı. E, ...sempatik bir görüntüsü var. E, yani sahneye de muhtemelen... E, yansıttığını düşür, düşünüyorum bu imajı yani dönem döneminde de ilgi görmüş demek ki basında mecmualara kadar yansıdıysa böyle bir imaj yani e, Çallıoğlu üzerinde e, değil diğer e, isimler de var yine geçen programda çalmıştık Sercanalogöz orkestrası Tabii bir ay önce diyelim, ha. evet, hatta <gülüyor> birkaç zaman birkaç program önce diyelim. Aynen. Vardır. Aynen. Geçen programlardan birinde diyelim. E Tabi şimdi Keti Çırkin'in en artık en üst seviyede olduğu inanılmaz böyle bir ilginin oldu. Evet, İtalyan kovboy filmlerine spagetti western diye. Evet, Stand. Selçuk Alagöz orkestrası da işte e, kızıl derili kabilesi e, tiplemesiyle e, plak kapaklarında ve e, sahnede e, yer almış dinamecmualarda aynı şekilde. Bende de şu anda bir kartpostalı var. Önümde burada büyük şef, ortada yerde oturan Selçuk Alagöz. Arkada ekip arkadaşları Rana Alagöz'lük. İşte, kovboy eee pardon, kızıl derili, e, tüyleri vesaire e, püsküllü e, ceketler pantolonlar pazar dergisinde görmüştüm sanırım... Aynen ...ya pazarda ses dergisi ses olması ses lazım dergisi aynen. Ses böyle baslı dilim diyoruz evet böyle arka planda da böyle hatta bir platform falan var böyle sanki bir e, kabilenin önündeler e, bir çadırın, çadırın evet. önündeler aynen <gülüyor> o şekilde e, kartopsta bile bastırdıklarına göre e... evet çünkü popülerdi ...Selçuk Göz Orkestrası e, İyi kötü çirkinin e, Türkçe sözlü versiyonunu yapmışlar dini aynı tarihte geçen programlardan birinde çalmıştık. E, Ringo. Ringo. Hani imaj olarak konuşacaksak e, yine sahneye taşıyan e, çok fazla isim var. Kızıl deli imajını Hı. mesela Metin Ersoy aklıma gelenlerden ilki e, kızıl deli kılında sahneye çıktı. Kalipse kuralı. Kalipse kuralı. Aynen. Hatta haber de var elimde dinleyicilerimize okuyalım. Zenci şarkılarını Türkçe söylüyor. 1968 yılından bir haber bu da. Küçük bir puntodan okuyayım e, sizlere. E, Kızılderili Metin kendisine ikram edilen karpuzu midesine indirirken başarılı bir şov örneği veriyordu. Böyle ilginç bir şey işte üstü çıplak kafasında e, tüyler. İlginç bir şekilde bunu da e, sahneye yansıtmış. Zaten Kızılderili dünyasının değişmez yiyeceği <gülüyor> karpuzdur. <gülüyor> yani. Aynen bu da ilginç yani basına da yansıyan bir şey. Yine imaj olarak Barış Manço'nun 70'li yılların ilk yarısında bir kovboy imajı var. İşte püsküllü işte üzerinden sarkan yelek, yelekleri yelek. fotoğraf seanslarına bakacak olursak pozlara işte kamçı, tabanca, kovboy şapkası bu tarz bir imajı da var. Hatta Hey dergisinde yine 70 yılında bir haberi çıkmıştı. Türk folkloru söyleyen kovboy diye bir haberi çıkmıştı. Bu da ilginç. <gülüyor> ama hani kendisinin bir kovboy şarkısına rastlayamadım şu ana kadar. Bu arada e, Orhan Oran Gencebay'ın da Yorgun Gözler şarkısında hint ritimleri vardır ama artı western ritimleri de var. Sitar vardı galiba. Yok böyle dıg hmm. olarak e, <gülüyor> onu da ekleyebiliriz. E, orada var. Ya o şarkı tabii tamamen western şarkısı olarak el alınmaz ama ritim olarak <gülüyor> e, yani o dönem bayağı böyle Western müzikleri e, Merkeze konulmuş. Var. E, ama bu, mesela burada listene baktığımızda Beybonlar var. Ondan sonra evet. Karaca var. Aynen. Şimdi e, Apaçlar'dan bahsettik ama hani Cem Karaca'nın Evet. Cowboy filmi çünkü Cowboy var. Filmi var. Aynen. Kralların Öfkesi. E, 68 ya da 69 tam emin değilim. Senin listende vardır. Evet efendim. Hemen onu kontrol edeceğiz burada. Birazcık daha geç bir tarihte yatırıyorum ben ama ...60'ların sonu olması lazım. Ya da 69... 1970 tarihinde. 70'lerin tamam, okay, tamam, 70 başıymış. Ee, o filmde de canlandırdığı bir... ...işte gözlüklü kovboy falan diye... ...hatta <gülüyor> basında yer almış... ...beyaz meşhur gözlüklerini... ...çıkarmamış film için. O da ilginç. Yine e, Beybonlar dedin sen. Beybonlar dönemin... E, ...ilgi uyandıran ekiplerinden bir tanesi. Sadece tek 45'likleri var. Hı hı. Onların da yine sahneye böyle Meksikalı e, şapkaları, böyle bir imajları var. Böyle Meksik'in kovboy gibi bir imajları var. Tam işte spagetti Western olmuş. Aynen, aynen. O da ilginç. Onların haricinde e, yine Celal Şahin'i hatırlıyorum. E, Binlerce örneklerden bir tanesi. E, değerli sanatçının kovboy e, imajını yine sahneye taşıdığını, kovboy e, taklidi yaptığını e, da biliyorum. E, Urfalı babinin kovboyuyla bir şarkısı mı var Yoksa kovboy imajıyla mı çıkıyor e, Sahnede evet e, Barış Manço'nun e, kıyafetlerine benzer Beyaz işte e, Püsküllü yelekleri Ceketleri e, işte The Daltrey'nin Vardır ya böyle uzun hı hı. ceketleri falan O tarz bir imajı var Yine kovboy şapkası e, Kullanan ve e, yani Günlük hayatında Bunu da takan birisi e, O da ilginç ee, yine Seyyal Tener'in aynı şekilde sahne imajı ya da plak kapaklarına bakarsak benzer kıyafetleri var. Ve Seyyal Taner ayrıca yani, epey filmde de yer evet. aldı. Evet. Yani Ringo dişi Ringo diye. Dişi Ringo, e aynen. geçti çok... aynen. Ee, onların haricinde e tabii ki Öztürk Serengil. Tabii Öztürk Serengil. Ee, kendisinin hani kovboy filmleri Kızıl Derli Tak Çifte tabancalı Hı, damat. Eee Kızıl Derli kılığıyla sahneye çıkması Hatta kızıl deli şarkısı yapması. Ben bir kızıl deliyim, aslında nevşelliyim. 1969 yılında disco plakçılıktan çıkmıştı bu ilginç örnek. Kendi kendince dalgasını geçmiş. Yani western filmleriyle Kovboylarla Yani şöyle bir nokta vardı işte Türkiye'de western filmi çekilir mi diye. Yani tabii ki bugünkü büyük ihtimalle o dönemde hani tartışma olmuştur. Bugün hı hı. programla ilgili arkadaşlarımla konuşurken. Hep bana işte Türkiye'de kovboy filmi çok çekilmiş. Ve önlerine işte elimdeki 60 filmlik listeyi çıkarttığım zaman çok şaşırırlar. Bence Öztürk Serengil de bu şekilde e, ben bir kızılderiliyim. Aslında, Aslında Nevşehirli'yim diyerek şeyliyim. de taşlama da yapmış. Aynen. Programımızın kapanış şarkısına karar vermek ki onu sunacağımız için. Tamam. Ve orada güzel değişik bir şarkıyla... ...kapatalım istedim bu. Ritim 68 Orkestrası'nın ...şarkısıyla. Evet. E, bu, bu ilginç ...bir nokta. Hem, hı -hı. Kısaca ondan da ...bahsedip programı o şarkıyla kapatmak bence ...mantıklı olacak. Tabii ki. E, Ritim 68 Orkestrası ...Yurda Orkestrası'ndan ...kopan e, şefleri Rıza Silahlıpoda Pod'a öncülüğünde ...kurulan bir ekip. Benim listemdeki ...örnek e, ilginç bir ...şarkı. E, Firari Aşıklar ...isimli e, ...bir western filminin ...film La, müzikleri. E, Herhalde Aşıklar West End filmi değil. Yani e, aslında şey Gangster filmi olarak çeviriyoruz. Evet. Ekrem e, Boralı hı hı. işte onun fötür şapkası var. Evet. Ama filmin film bir uyarlama filmi. Doğru şu yüzden Vesten film. filmi ya da Vesten esintili mi demek lazım? Çünkü orijinali... Uyarlama filmi. Uyarlama için, tamam. Tabi, uyarlama orijinali çünkü The Professionals'ın The, The Professionals'tan alınan bir film... E, sadece senaryoda birkaç farklı değişiklik var. Film müziği de çok ilginç. İşte muzika e, bir, e, bir western atmosferi de var e, şarkıda. Tabii şimdi burada ilginç olan zaten şu, film bir western filminden uyarlanıyor ve hı. günümüze uyarlanıyor. Hı hı. E, i̇şte 1970 yılında uyarlanan bir film. Evet bir film uyarlanıyor. E, ve ama filmde aslında uygun olarak hı. film müziği yani tema müziği aslında uygun olarak bir western Doğru. teması gibi ve Doğru. frari aşık aşıklar. Hı hı. Ee, bu yönden e, bence ilginç bir e, Evet bunu e, çalalım. E, şöyle ki yani internette zaten olmayan bir kayıt hani YouTube ya da benzeri platformlarda Hı -hı. da yok. E, hem bizi dinleyen e, dinleyicilerimize de bir sürpriz olsun. Evet. Güzel bir şarkı. Hem de bu ikinci programımızda yine yani Türk İşi Kovboylar'da müzikler programımızda kapanışta böyle tamam. güzel bir şarkı yapmışlıyoruz. O zaman firari Aşıkları. Evet Ritim 68 Orkestrası Firare Aşıklar. E önümüzde 15 gün sonra tekrar Türk İşi Kovboylar radyo programında görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın diliyoruz. Biz Sabahattin'le bu kayıtlarımıza devam edeceğiz. Çünkü biz çaldıkça ve konuları deşelledikçe önümüze daha fazla bilgi geliyor. Hı -hı. Bu da sanırım hem bu Türk şiği kovboy filmleriyle ilgilenenler için hem kovboy temalı müziklerle ya da sinema sinemayla ilgilenenler için de ilginç bir, bir araştırma olduğunu düşünüyoruz biz. Hı hı. E, 15 gün sonra görüşmek üzere açık radyo 94.9'dan ben Deniz Utkulayar ve Sabaattin Bilgiç sizlere hoşa kalın diyoruz. Bye. Oh, oh, Kovboylar. Türk Sineması ve Yeşilçam'da çamda End <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Utku Uluer